İmralı sürecine alınmamın merkezi geçinen birçok arkadaş da, benden sonrasının hesabının yapılmasına yol açtığı anlaşılmaktadır. Çok acıdır ki aslında sorumlu bir davranış olarak yorumlanması gereken bu hesaplar yanlış temeller üzerine kurgulanmıştır. Bu yaklaşım aynı zamanda özde önderlik diye hitap ettikleri kurumla bütünleşemediklerini göstermektedir. Baştan beri var olan özellikler en kritik koşullar altında bulunmam vesilesiyle açığa çıkmış bulunmaktadır. Sağ kalıp kalmamam, çözülüp çözülmemem beklentisine girilmiştir. Gerilla, kitle gücü, siyasal örgütlenme, medya, kadın gücü, muhtemelen maddi ve diğer bazı etkinlikler üzerinde bir hakimiyet mücadelesinin benden habersiz yürütüldüğü açığa çıkan ilk hususlardandır. Bu aslında 15 Ağustos öncesi 1992 hatta 1986-1987 sırayla tüm kritik dönemlerde kendini az veya çok ele veren eğilimlerin bir devamı niteliğindedir. Hareketimizin tarihçesinde bu hususlar detaylıca bilinmektedir. Kendim de bu eğilimlerin farkında olup yoldaşlığın adabını bozmayacak biçimde sürekli eleştirerek aşmaya çalıştığım bilinmektedir. Bu yoldaşça tutumumun, dürüstçe değerlendirilemediği de bir kez daha açığa çıkan önemli diğer bir husustur. Ortaya çıkan son bölünmeyi, isimlendirmeyi fazla anlamlı bulmamakla birlikte, tarafların kendilerini daha iyi tanımaları için üçer isim vermekle yetineceğim. Gerekirse daha kapsamlı açıklanabilir. Birinci grup Cemil Bayık, Duran Kalkan, Rıza Altın olurken, ikinci grup Osman Öcalan, Nizamettin Taş ve Hıdır Yalçın, Serhat arkadaşların bileşim ve inisiyatifinden oluşmaktadır. Tam örgütlü grup demek zordur. İnisiyatif demek daha doğrudur. Arada olanlar da vardır. Bana özde ve biçimde bağlı olan kişilerin var olup olmadığını, varsa kimler olduğunu bilmiyorum. Son PKK yeniden yapılanma olarak önerilen 12 kişilik hazırlık grubunun bağlılık durumu ancak pratikte belli olabilir. Kişiliklerine bir itirazım olmamakla birlikte, özde ve biçimde beni ne kadar yaşamsallaştırabileceklerini gerçek pratik süreç belirleyebilir. Bu açıdan bir zorlamada bulunmak istemiyorum. İki taraf grubun zihniyet ve mücadele tarzlarını soylu geleneklerimize, teorik perspektiflerimize ve halen hayatta ben gerçekliğine yakıştıramadığımı belirtmek en hafif kelimelerle bir değerlendirme olacaktır. Bu kadar iktidar hırslısı olunabileceğini, miras yedicilik yapılıp halkımızın ve mücadelesinin esenliğine ters durumlara girilebileceğini, bana da saygısızlık yapılabileceğini hiç beklemiyordum. Bu vesileyle gerçek insan doğasını biraz daha yakından tanımış oldum. Yine hiçbir uyarımın dikkate alınmamasının nasıl bir sınıf toplum etnisite zihniyetini tanımadığını, katı bir nihilizm, inkarcılık içinde kalındığını anlamış bulunmaktayım. Bu tür arkadaşlarımın ya kendini fena dağıttıklarını ya da benim henüz bilgisine sahip olmadığım bazı konular içinde bulunduklarını da anlamak durumundayım. Ayrıca birbirine tavır koymada bu denli pervasız hareket etmeleri dış etkenleri akla getirmektedir. Yine hemen eklemeliyim ki bu arkadaşlara kişi olarak hiç sübjektif, duygusal bakma, değerlendirme durumum yoktur. Onlar adına kendilerini bu duruma düşürmelerini kendimin içine düşürüldüğüm durumdan daha acı buluyorum. Ciddi bir neden yokken nasıl bu duruma düşebilirler diye şaşırıyorum. Buna rağmen bu arkadaşlara asla hakaretvari yaklaşmayacağım. İki tarafında üzerimde oynadıklarını çok iyi bilmeme rağmen bu üslubu kullanmayacağım. Yalnız şu gerçekleri açıklayacağım. A. Bana yoldaşlık, dostluk ve düşmanlık açık ve mertçe yapılmalıdır. Birçok defa yüz yüzeydik. Hiç de saygısızlık uyandırmıyorlardı. Şaşırıyorum, beni nasıl böyle işlemez duruma getirmek istiyorlar. Halbuki her birisinin onurunu kurtarmak için dağlar kadar çaba harcamıştım. O korkunç güzel, özgür ve tarih kokan mekanları... ...kendimden önce onlara hazırlamak için ne kadar korkunç çalıştığımı dünya alem bilmektedir. Bu değerleri ben yarattım demiyorum... Hepsi halkın, çok yoksul halkımızın göz yaşları, açlıkları, korkuları ve ihanete uğramışlıklarının ardından bin bir emekle toplamaya çalıştığım değerlerdir. Onların ve onların ülkesinin değerleridir. Bir tabancam, bir evim, bir eşim olsun diye asla cüret edemediğim halkımın ve ülkesinin değerleridir. Tam layık olamadığım için kendime acımaksızın. Uğruna daha iyi, güzel ve başarılı olsunlar diye çırpındığım, savaştığım değerlerdir. B. Durum bu iken birilerinin benim arkamda yedi bin gerilla var, yan bakanın gözünü oyarım dercesine tavır koymasını hayretle ve nankörce buldum. Bunu diyen arkadaşlar o gerilla sayısı kadar gerillayı ya kaçırtarak ya da doğru taktiklerle savaştırmayarak en acı, kahredici koşullarda tuttukları bilinmektedir. Diğer bazı arkadaşların yanı başlarında hepsi birer yürek parçası olan binlerce gencin şehadetini umursamaksızın bencil tutumlar içine girmeleri de o denli acı ve nankörcedir. Halen ''Görev alırız almayız'' tartışmalarını acaba bu gerçekler karşısında nasıl tanımlamalıyız? Yine kendime örnek vermeliyim. Dışarıdayken nasıl olduğumu, bir parça ekmeğin bile tadını alamadığımı herhalde anlamıştınız. Altı yıldır İmralı deniz ikliminde nefes problemiyle ve bir küçük aralıkta zorla biyolojik varlığımı sürdürmeye çalışırken tek bir an bile kendime öncelik tanımadım. Kendime üzülmedim. Arkadan hançerlenmeyi halk için kabullenmedim. Tüm dünya güçleri sırnık kadar umut imkanı bırakmadıkları halde yoldaşlar ve halk için, insanlık için iyi düşünce ve tavırlar ürettim. İmkansızı başardım. İnsan hiç olmasa bu çabaya layık olmaya çalışırdı. Bu arada şunu da belirtmeliyim ki hiç beğenmediğiniz TC'nin gösterdiği ciddiyeti göstermeyişiniz, konumumdan kendisi için sonuç çıkarmasını sizin bilemeyişiniz, siyasetlerin gidip gelmesinden bile ders çıkaramayışınız büyük talihsizliktir. C. Fakat yürüttüğünüz hesaplar tutmuyor. Belki farkında değilsiniz. İktidar hesabı ve sözde savaşını yürütüyorsunuz. Ama kendiniz iktidar konusunda çamurdan daha dağınık bir kişiliklesiniz. Bir gün omzunuzu vermeseniz dağılırsınız. Sizleri sürekli terbiyeli olmaya çağırmıştım. Çünkü dostunuz, yardımcılarınız olmayacaktır. Sizi bekleyen daha öncekiler gibi ya aşağılık bir ihanet, ya yakışmayan bir ölüm ya da hep yaptığınız sürekli problem halidir. Bu alternatifler iyi yol değildir. Benim gençliğinizi çaldığım hep iddia edilmiştir. Evet çaldım. Benim tarihi görevim budur. Gençliğinizi çalıp halkın ve ülkelerinin özgürlük davasına adayacaktım. Bu sizi korkunç öfkelendirmiş. Kongrede aldığınız evlilik bilmem ne kararları karşı intikam hareketleridir. Osman'ın da iyi bir mayın patlatma eşeği olarak rol üstlenmesinde ustalığınızın katkısı küçümsenemezdi. Ben hep özgür temellerde davasının hizmetindeki sevgi üretiminden yana oldum. Dediğim gibi siz ne sevgiyi ne eşleliği biliyorsunuz. Bu konuda yaptığınız geleneksel birbirini kirletme hareketidir. Sizleri bundan alıkoymak istedim. Emin olmalısınız ki dünya güzeli kızları ve yiğit delikanlıları sadece doğru sevgiyle bir gün tanışsınlar diye. Tarihte tanrı ve tanrıçaların tahtı diye geçen o kutsal dağlara çıkardım. Ama sizde bunu anlayacak yürek ve beyin var mı ki? Büyük bir kısmını hiçbir başarıya sahip olmadan, mezarlarının bile bilinmediği yerlerde toprağa verdiniz. Oturup her gün anılarınızı tazeleyeceğinize, bana bu dayattıklarınıza siz olsaydınız nasıl tavır alırdınız? De. Bana karşı tez getirmeyin. Birbirinize karşı ne olduğunuzu biliyorum. Aranızda fark da görmüyorum. İki taraf olarak hareketleriniz bana karşıdır. ''Uzun uzun bunun kanıtlanmasına girmeyeceğim. Yalnız bu tarz savaşınız yanlıştır. Sizleri bu tarz savaştan alıkoyamadığım için kendimi suçluyorum. Yine yalnız beni çok güçsüz görmeyin. Bir şeyler yapacak gücüm var. Mezarda da olacak. Çok rica ediyorum. Kendi esenliğiniz, can güvenliğiniz için, hareketimiz için de bu yöntemleri derhal terk edin. Hiç olmazsa ilk defa bir mertlikte bulunmuş olursunuz.'' Size karşı kuvvet örgütlemek istemiyorum. Adınızı bile de şifre etmek istemiyorum. Halktan ve örgütlü yapıdan affınızı isteyeceğim. Sizler de mutlaka bu afftan yararlanmalı ve uzun vadeli yaşayarak karşılığını telafi etmelisiniz. Birinci yol budur. İkinci yol belki örgüt içinde yedi bin olmasa da bir grup gücünüz gerillanız var. Korumakta ve savaşmakta özgürsünüz. Ayrı eğilim olarak isim de yapabilirsiniz. Yalnız bu gücü bana karşı kullanmayın. Çünkü o zaman kendimi savunmak zorunda kalacağım. Kimin kaybedeceği de hiç belli olmaz. Ayrıca dosta düşmana karşı savaş ve barış tarzınızı, amaç ve taleplerinizi açıkça ilan edin. Kimsiniz neye karşısınız? Nasıl savaşmak istiyorsunuz? Bunu herkes bilsin ki etrafınıza toplansınlar. Siz de gerçek değerinizi kanıtlamış olursunuz. Bunu genel doğrularda yaparsanız, ben de destekleyeceğim Son savunmamın kriterleri bellidir O temel bir direniş Savunma savaşınıza Elden geldiğince hayırla yaklaşacağım Yani sizlerin Benden esirgediğiniz anlayışı Ben sizler için göstereceğim Bu örnek bir destek olacaktır Fakat yakın dönem Çeteciliğine karşı tavrımı biliyorsunuz Özcesi bu kadar iktidar hesabı ancak halkın Meşru talepleri için olursa anlamlıdır bunun için birbirinizi suçlamanıza gerek yok. Yıllardır yaptığınız savaş leş kargalarını andırmaktadır. Bunu bırakacaksınız. Birbirinizin aynısısınız. Birleşip halkın taleplerine yanıt vermekten başka çareniz yoktur. Yıllarca, aylarca televizyon ve gazetelerde hareketi işlemez kılmanın ancak rakiplerin bir hareketi yıkma çabası olarak değerlendirilebileceği açıktır. Ama halkımızın bu kadar da sahipsiz olmadığını anlamalısınız. Halk ve sanırım üzerinde hesap kurduğunuz değerler hepimizden daha güçlü ve değer sahipleridir. Biz layık olursak bizi bağrına basar, aksi halde bir günde bitirir. Bunu anlamalısınız. Halen şahsımda temsil edilen halkın bu güç ve değerlerine dayanarak nefes alıp verdiğinizi asla bir an için bile olsa unutmayın. Her şey sizleri samimi, alçak ve ciddi bir öz eleştiriye davet ediyor. Dürüstseniz gerekeni yapmakta gecikmeyeceğiniz açıktır. Aksi halde yolunuz dörtlü çetelerin, Mehmet Şener ve Selim Çürükkaya'ların yolu olduğunu, bazılarının da iyi ajan provokatör olduğunu ortaya koymaktan başka bir anlama gelmeyecektir. Halkımız, gerilla ve ideolojik önderliğimiz kendini koruyacak ve özgür yaşam davasına kararlılıkla yürümekten alıkonulamayacaktır. 2. Öz eleştiri, uyum ve doğru bütünleşme, yeniden yapılanma gereğine inananlar, bunun bilincine ve vicdani sorumluluğuna kararlılıkla sahip çıkmak isteyenler için savunmam en büyük yardımcı değerindedir. Öz eleştiri gereği durumu kurtarmak için yapılmaz. Tarihe, halka yanıt, başarı değeri olabilmek için yapılır. Entelektüel güce ulaşmak isteyenler için büyük önem taşır. Zaten zihniyet dönüşümü yapamayanların... ...devrim diye bir davalarının olamayacağı da anlaşılmalıdır. Eğer en hayati bir sorunu... ...yıllardır gündeminizde tutup da çözememişseniz... ...bunun en temel nedenlerini kendimizde arayacağız. Grupçuluk yaparak durumun altından kalkamayız. Suçu çevreye, başka bir gruba yıkarak... ...sorunlar çözülmez, daha da ağırlaştırılır. Son savunmam, yeni paradigmatik değişime yanıt verebilecek hususları ihtiva etmektedir. Cümle cümle özümsenmeye değerdir. En azından anlayarak yetkinleşme gücüne muazzam katkı yapabilir. Herhangi bir kitap gibi okunamaz. 21. yüzyılın halklar ütopyasına, demokratik uygarlığa, sosyalizme güçlü bir perspektif sunmaktadır. Hem teorik hem pratik değerinin yüksek olduğu kanısındayım. Daha doğrusu bu yönlü sürece açılım kazandırmaktadır. Arkadaşların özümsemeye şiddetle ihtiyaçları vardır. Güçlü pratik başarılar ancak güçlü ütopyalar, demokratik ve sosyalist düşünce ve inançlar temelinde elde edilebilir. Aksi halde ya yozlaşarak erime ya da başka güçlerin aleti olmaktan kurtuluş olamaz. Tarihi sorumluluk duyması gereken arkadaşlar son 150 yıllık devlet odaklı sosyalizm ve ulusal kurtuluşçu kapitalist mezheplerinden ''Kopuş yaptıklarının, halkların tarihi seçeneğine büyük bir coşku ve zihniyet gücüyle dönüş sağlamaya çalıştıklarının derin bilinciyle öz eleştirisel olabilmelidir. Ben kendim bu konuda ne kadar yoğun mesafe aldığımı savunmamda ortaya koydum. Benden daha çok arkadaşların bu yönlü bir dönüşüm ve yoğunlaşma ihtiyacı vardır. Zaten bu olmadan kütük gibi yerde kaldığınızı bizzat yaşamışsınızdır.'' Öz eleştiri konumunuz birbirinizin, grubunuzun... ...ne kadar haklı olup olmamasından kaynaklanmıyor. Savunmada ortaya koyduğum temel sorunlardan kaynaklanıyor. Böyle yaklaşım göstermelisiniz. Eğer bunu başarırsanız, yeniden doğmuş gibi olursunuz. Eminim bunu başardığınızda kişiliğiniz sel gibi coşar. Aşamayacak bir bent bırakmaz. Buna ne kadar şiddetle ihtiyacınızın olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Büyük kazanmak, yaşamak dururken... Neden kendi kendini, çevresini boğan bir konumda kalmakta ısrar edilir? Geçenlerde bir Alman aydınından bir mektup aldım. Savunmadan ne kadar derin heyecan duyduğunu öyle etkili belirtmektedir ki hayran olmamak elde değildir. Tüm yapımızın büyük bir içtenlik, anlayışlılık içinde kendilerine sunduğumuz bu yoldaşça destekten layıkıyla yararlanacaklarına değil sorunun kaynağı olmak her sorun ve görevi, üstün performansla bir başarı gücü haline geleceklerine dair inanç ve dileklerimi belirtebilirim. 3. Şahsıma ilişkin aydınlatılması gereken hususlar vardır. Benim mesajlarımın devlet engeline aşmasına rağmen cezavilerine yukarıdan emirle sokulmaması önemli bir konudur. Bana karşı şiddetli bir reaksiyonun bulunduğu belli olmuştur. Dışarıdan bilgi vermemek kadar... ...vermek istediğim bazı perspektifler de yıllardır uyutulmuştur. Bunun Osman'ın tavrından çok önce uygulandığını biliyorum. Osman'a değil, bana yönelik olan ve temeli İmralı'ya getirildiğim günlere dayanan... ...Ahmet Okçuoğlu'nun açıktan dile getirdiği bu komplo aydınlatılmak durumundadır. Öyle Osman kara aldı kaçtı biçiminde provokatif yaklaşımlarla izah edilemez. Benim cezaevi tavrımı reddedebilirler... Yeterince devrimci, yurtsever bulmayabilirler. Bunu ilgili çevre veya çevreler açık yapabilir. Zaten örgütellerinde Açık yapmamaları ancak kitleden, halkın bana bağlılığından çekindikleri içindir. Amaçları için benim kullanıldığım ama tümüyle tecrit edilerek etkisizleştirilmek istendiğim açıktır. Başka göstergeler de vardır. Açıklamayı fazla anlamlı bulmuyorum. Öğrenmek istediğim hususlar şunlardır. A. Örgütsel bir model mi kullanılmıştır? Niçin mesajlarım içeriye verilmemiş, medyada işlenmemiştir? B. Osman'ın şahsında bana vurulmak istendiği doğru değilse, karşı yanıtlar nelerdir? Neredeyse tüm Urfalılık tecrüde alınmak istenmiştir. Benim aileci, hemşerici olmadığım çok iyi bilindiği halde, bu yollara başvurulmuştur. C. Muhtemelen bana bağlı, saygılı hemen herkesin, etkili korumdan alınmak istenmesi nasıl izah edilecektir d. örgüt tümüyle elde edildikten sonra ne yapılmak isteniyor ciddi tasfiye girişimlerinden endişe edenler vardır Osman'la giden grubun hepsinin karı koca peşinden gitmediği açıktır bu insanların önemli bir kısmı bireysel onur sahibi kişilerdir muhtemelen bana yetersiz de olsa bağlılıkları vardır asıl bu noktaya mı yönelinmek istendi bu arkadaşlar korkuyorlar. Savaştan korkmayan bu arkadaşlar nasıl bu hale getirildiler? E. Bu arkadaşların ciddi suçları, yetersizlikleri olsa bile onları kazanmak için çaba gerekmez miydi? Birden neden kaçırılma pozisyonuna sokuldular? Bir tek insanı kazanmak için yıllarca dil döktüğümüz bilindiği halde yılların emeğinin bir çırpıda böylesine harcanması hangi insani yurtsever devrimci tutumla izah edilebilir? Eğer bu arkadaşlar direnseydi, en azından bine yakın yoldaş ölebilirdi. Bunun sorumluluğu nasıl izah edilecekti? F. Bu ara eski tarz silahlı grup hareketleri görüldü. Bundan da bir şey anlayamadım. Demokratik eylemliliği önermemize rağmen itibar edilmemesi nasıl izah edilebilir? G. Dhapın hiç bilgimize başvurulmadan seçimlerden çekilmesi... Tüm adayların tepeden inme dayatılması demokrasinin inkarıdır. Tek başına bu husus bile örgütün tüm devrimci demokratik içeriğinden boşaltıldığını göstermektedir. Her tarafta uygulanan bu antidemokratik tutum nasıl izah edilecek? Bunun örgütlenmeyi öldürücü bir tutum olduğu anlaşılmıyor mu? He, Osman'a karşı değil, tüm PKK mirasına yönelik bu ele geçirme iyi niyetlice de yapılabilir. Fakat neden ben etkisizleştirilmek istendim? Tamamen bitirilmek de istenmiş olabilirim. Veya bilmediğim başka nedenler vardır. Öncelikle bunları açıklayarak, manifestonuzu yayınlayarak... ...örgütü elde etmeniz daha doğru olmaz mıydı? Gizli, mafya bir model uygulanmak istenmiştir. Bunu anlayışlarınıza nasıl yedirdiniz? İyi. Haydi örgütü tümüyle elde ettiniz. O zaman strateji, taktik belirlemeniz... Ve on bine yakın gücü harekete geçirmeniz gerekmez miydi? Bu hamleyi yapmadığınıza göre gücü nereye, neye bağlamak istediniz? Güç çalıştırılmazsa ya çürür ya parçalanır, dağılır. Bunun sorumluluğunu hiç düşündünüz mü? Eski yöntemlerle ülkeye giriş bir kaosa yol açmaz mı? 15 Ağustos'ta gelişen çete eğiliminin on katı kadar daha tehlikesi doğmaz mıydı? Bu tip sorular çoğaltılabilir. Arkadaşların niyeti tümüyle iyi yönde de olabilir. Ama bahsettiğim sorularda birer gerçeklik. İradeniz dışı gelişmelerin varlığının, ihtimalinin güçlü olduğunu gösterir. Örgüt içi iktidar savaşımının nedenli vahim bir durum yarattığını herhalde dehşetle fark ediyorsunuz. Bunun hiç de sanıldığı kadar kolay olmadığını anlamış bulunuyorsunuz. 4. Örgüt içinde iktidar savaşına girmenin bazı koşullar altında gerekli olduğu söylenebilir. ''Benim imha sürecine alınmam... ...sizde bu yönlü bir tedbir ihtiyacı doğurmuş olabilir. Başlangıçta her iki grupta iyi niyetlice hareket etmiş olabilir. Yani sizleri kötü niyetli bir komplocu ilan etmiyorum. Ama hem içte hem dışta siyasi ve askeri savaş tarzınızın... ...çok değersiz olduğunu da görmüş bulunuyorsunuz. Kendinize de, halka da, bana da anlamsız ve kötü kaybettiriyorsunuz. İyi niyetten kaynaklanan... Ama bir türlü askeri, siyasi, örgütsel bir kimliğe dönüştüremediğiniz kişiliğiniz... ...başta kendinizi bitirici niteliktedir. Halbuki çok iyi yanlarınız da var. Sanki bu yanları mezara götürmekte yeminli gibisiniz. İsteseydiniz benden, acaba ne elde edemezdiniz? Arkadaşlık, yoldaşlık adına isteyip de sizlere neyi vermedim yetiştirmedim. Kaldı ki tüm yönetimler paylaşabileceğinizden bile fazla... Neden bu hırçınlık kendi kendini bitirmeler? Öz eleştirilerinizi geliştirirken bu yanları da herhalde dikkate alırsınız. Kendinizi yenilemekten korkmayın. Mevcut kişiliğinizden çok korkun. 20 yıldır bu yanlarınıza karşı sabrediyorum. Tek birinizin burnunun bu yüzden karamasını istemem. Geleceğinizden hiç korkmadan gerçek bir öz eleştiri sahibi olun. Yapabileceğiniz her göreve de alçak gönüllüce talip olun ve küçümsemeyin. Ne küsün ne düşmanlık edin. Kendinize yaraşan gerçek bir bilgesellik tutumuyla... ...Kemal Pir, Mazlum Doğan ve binlercesinin aziz anıları karşısında... ...özde bir kararlılık sözüyle görevlerinize yüklenin. 5. Belli ki liderlik çekişmesine girmişsiniz. Bu hem zaman hem tarz itibariyle yanlış olmuştur. En başta benim sosyolojik fonksiyonumu anlamamışsınız. Bu yüzden çok hata yapıyorsunuz. Son dönemlerde beni... Kürt Kemalizmi olarak değerlendiren bazı çevreler olmuştur. Daha çok da olumsuzluk anlamında bu terimi kullanıyorlar. Güya solun gelişmesi için Kemalizmin ve Öcalanizmin aşılması gerekirmiş. Kemalizm konusunda değerlendirmeler yapmıştım. Fransız devrimini taşırma istemi çok açıktır. Dolayısıyla 19. ve 20. yüzyılın genel devrim kategorisinde görülür. Yerel koşullardan ötürü güdük bırakıldığı da çokça söylediğim bir husustur. Güncelleştirmekten de çok bahsettim. Geçende bu konuda otorite sayılan ve kitapları bulunan İngiliz yazar Andrew Mango da aynı güncelleştirme ihtiyacından bahsetmiştir. Diğer önemli bir husus sadece Kemalizmin değil, Orta Doğu'da yerleştiğinden beri tüm Türk uluslaşması bağlamında Kürtlerle ilişki kilit bir role sahiptir. Bu ilişki 1070, 1515 ve 1920'lerde stratejik olarak doğru kurulmasına rağmen, Günümüzde bu stratejik bağ kopma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla güncelleştirmenin en temel hususu Türk-Kürt ilişkilerine ilişkin gerçekçi özlü bir reformdan geçmektedir. Aksi halde Türk-Kürt ilişkileri stratejik bir çatışma modelinden gelişim göstermekten kurtulamaz. Benim rolüm kısmen Kürt kemalizmini çağrıştırmasına rağmen birçok farklılık da içermektedir. Temelde benim devletçi değil demokratik olmam belirleyicidir. Kürtleri bir milli devlet modelinde değil demokratik bir halk modelinde hareketliliğe ve otoriteye kavuşturmak istemim esastır ve çok önemlidir. Kemalizm Orta Doğu'nun ulusal çağını başlatıp temsil ederken biz Orta Doğu'nun demokratik çağını başlatıp temsil etmek durumundayız. İkisi arasında kafdağı yoktur fakat aynılaştırılamaz da. Güncelleştirmekten esas kastımda Kemalist Türkiye ulusçuluğuyla Kürdistan demokratçılığının bir sentezini veya uzlaşmasını sağlamanın imkanlarını araştırmaktır. Bu çizgi çok önemli bir husustur. Hem Kürt hem Türk sorunlarının çözümünde kilit bir konudur. Ayrıca Orta Doğu kaosundan çıkışında en temel halkadır. Gerek tarihsel, gerek jeopolitik ve toplumsal koşullar bu tür bir sentezin çok büyük bir tarihsel rol ifade edebileceğini göstermektedir. Diğer şoven milliyetçi sağ-sol Türk milliyetçiliği ve ilkel Kürt milliyetçiliği ile İslamcılık ideolojileri çözüm sağlamaktan uzaklar veya hegemonyacılığa dayanmaktan kurtulabilecek bağımsız bir yetenek gösterebilecek özden yoksundurlar. Bu ideolojilerin halk temeli çok zayıf olup... ...özünde dış güdümlüdürler. Dolayısıyla eğer beni aşmak istiyorsanız... ...öncelikle ideolojik eğilimlerinizi netleştirmeniz gerekir. Beni çarpıtarak, kullanarak sonuç almak beyhudedir. Ölsem de bu zordur. Onlarca örnek denedi. Çok kötü durumlara düştüler. Herhalde bu örnekleri anlayabilecek yeteneklisiniz. Bana karşı ne kadar sapmalı... Ne kadar açıktan bir rakip olarak çıkmak istediğinizi bilmiyorum. Ama şunu açıkça söylemeliyim ki... ...herhangi anlamlı bir çizgide arayışınız olursa... ...ve bunu düşmanca yapmazsanız... ...hakkınız olarak değerlendirebilirim. Demokratik kimliğim kesinlikle bunu gerektirmektedir. Ölçü, asgari yurtseverlik... ...özgürlük tanımında birleşmektir. Ama yine dürüstçe olmayan... ...komplovari yaklaşılırsa... ...kendimi savunma hakkım doğar. Yani... Ölümcül bir darbe yememden yararlanarak hiçbir tutarlı ideolojik gerekçe gösterilmeden sözde çok talih konular abartılarak örgüt ele geçirilmek istenirse bu darbe ve komplo serisine girer. Durumların bu biçimde geliştiğini söyleyebilecek durumda değilim. Sadece bir tarif yapıyorum. Türkiye'de politik kültürde çokça görülen bu yöntemleri hiç tavsiye etmem. Bu tür yöntemler tümüyle zarar verir. Son dönemlerde bahsettiğim tecrit içinde tecrit durumu ve tam sağlıklı olmasa da aldığım bazı duyumlar... ...sanki ben bir hanedan kurmuşumda bu çökertilmek isteniyormuş gibi bir imaj ortaya çıkardı. Bunun kimden, hangi kurumdan, hangi oranda kaynaklandığını bilemem. Fakat bu yönlü bir havanın estirildiği objektif bir gerçeklik olarak ortaya çıktı. Osman meselesinin ortaya çıkması ve kullanılış tarzı bunda etkili olsa da belirleyici değildir. İçimizden ve dışımızdan uzantıları olan bir eğilim olma ihtimali daha yüksektir ve kökleri eskiye uzanır. İlkel milliyetçilik ve Türk solu bu söylemi yoğun işliyor. Yine bizden dönek birçok ögeninde yoğun işlediği bir konudur. Son gruplaşmanın bu konudaki en temel hatası bu tür gelişmelerden ders almadan objektif olarak önderliğe oynaması bir talihsizliktir. Her iki taraftan daha iyi bağlılık içinde bu tavra girildiğini söylemek durumu belirgindir. Fakat dürüst olmayan yaklaşımların olma ihtimali az değildir. Netleşmesi gereken bir husustur. Ben aşılmayı sever ve desteklerim. Hangi grup olumlu temelde başarılı olursa yine desteklemeye hazırım. Zaten devrilmeye gerek yoktur. Benim tutukluluk koşullarım devrilmeyi gerektirmez. Örgüt içinde bana yönelik tepki oluşturmak olsa olsa tasfiye amaçlı olabilir. Çünkü başarılı olmak isteyen her birey ve grup için desteğimizin ne kadar güçlü ve hayati olduğu bilinmektedir. Bana yönelik yıpratmanın tasfiyecilik dışında bir sonucunun olamayacağı açıktır. Ailecilik, hanedancılık yapmanın en amansız muhaliflerinden olduğum bilindiği halde Osman vurgusu pek doğru olamaz.'' Örgüt içinde örgüt olma eğilimleri bu kılıf altında tutmaz. Bu ihtimal denenmişe benzemektedir. Gruplaşmalar bu konuda çok duyarlı olmalı ve objektif olarak ne anlama geldiklerinin bilincinde olarak öz eleştirisel davranmayı pratikte sergilemelidir. Önderlik gerçeğiyle doğru bütünleşmek kadro politikasının özüdür. Gerekenler ve he mehal başarılmalıdır. 6. Savaş ve barış konularında beni eleştirmek anlamlı olabilir. Komplonun etkisi altında hemen eylemleri durdurma çağrım pek usulüne uygun olamamıştır. Ama bunda komplonun tüm yapıyı hedef alması, ihanetin pusuda yatması belirleyici etken olmuştur. Şahsım için bir çağrı olması şurada kalsın, aleyhde kullanıldığı bilinmektedir. Uzun süre yapının eylemsiz kalması kısmen benden kaynaklansa da yapı ve komutanın durumu daha belirleyici olmuştur. Fakat şöyle köklü bir yanılgı oluşmuştur sanki hep benim emrimle oluyormuş gibi bir izlenim yaratıldı. Yüzde yüz ters birçok eylem, pratik bile adım kullanılarak yürütüldü. Buna asla alet edilmek istemediğim açıktır. Bu, bundan sonra en çok dikkat etmek durumunda olacağım bir husustur. Bu konuda hayli hassas davranmaya çalıştım. Benim için değil, halk için. Yapının kendi gerçekliğinde savaş ve barış koşullarını araması gerektiğini hep vurguladım. Gruplaşmaların bu zemine dayanması anlaşılır olabilirdi. Artık açıkça belirtmeliyim ki bu son savunmamla birlikte savaş ve barış konusundaki görüşlerim netçe ortadadır. Savaşın ve barışın emrini verecek durumum yoktur. İstesem de koşullarımın olmadığı açıktır. Benim istemime uzun süreli uyulmasını bir saygı gereği saydım. Fakat devlet yetkililerinin pek anlamlı bulmadıkları ortaya çıkıyor. Yani güçleri varsa savaşsınlar demeye getiriyor. ...en mütevazi koşullarda bile... ...ne karşılıklı ateşkes... ...ne de barış konusunda bir irade belirtiliyor. Devlet tasfiye etmede... ...kararlı görünüyor. ABD'yi de bulaştırmak istiyor. Önünüzde iki seçenek var. Ya tümüyle teslim olmak ya da direnmek. Teslim olmadığınıza göre... ...direneceksiniz. O halde bu gruplaşmalarınızı... ...bir an önce gidermek durumundasınız. Aksi halde... ...ısrarla sürdürmek isteyen... ...provokatör rol oynamaktan kurtulamaz... Savaş stratejisi ve taktiklerinizi çok yönlü geliştirmek tamamen sorumluluğunuzdaki bir husustur. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil, üzerinize gelebilecek tüm silahlı ve siyasi güçleri değerlendirebilecek durumdasınız. Savaşın çok yoğun tempolu, şehir, köy, dağ boyutlu olmasını birbirinize uyarı olarak belirtmek durumundasınız. Halkı önceden uyarmalısınız. Son bir barış ve ateşkes teklifinde bulunmalısınız savaş bölgelerini ve lojistik sorunlarını çözmelisiniz. Nicel ve nitel güçlenmeyi bilmelisiniz. Belhasıl bütün bu konular yalnız öz çabanıza bağlıdır. Beni şimdiye kadar adeta kullanma tarzınızı bundan sonra beklemeyin. Israrla vurguluyorum. Benim durumum pratikleriniz için belirleme yapacak konumda değildir. Tamamen öz gücünüzle, stratejik ve taktik gücünüzle sonuç almak isteyeceksiniz. Aksi halde ''Evliyadan keramet beklemek olur ki çağımız buna uygun değildir.'' ''Savaş ve barışın gücü olmanız önemlidir.'' ''Devlet veya devletler gerçek savaş gücünüzü görmedikçe barış için adım atmazlar.'' ''Ne kadar savaş o kadar barış gibi bir formül söz konusu.'' ''Bu acı ama bir gerçektir.'' ''Ben tek bir asker ve gerilla ölmesin.'' demiştim. ''Bu çok insani bir yaklaşımdı ama devlet ciddiye almıyor.'' ''Askeri sonuç almak esas gibidir.'' çok çetin bir gerikle savaşınız belki barışa katkıda bulunabilir bu arada çok öldürmek yerine savunma esir alma, can yerine mala zarar verme, barışa zorlayıcı eylem çizgisi, taktik hususlar olarak düşünebilir yine karşılıklı ateşkes uyulması gereken savaş kurallarının önceden belirlenmesi daha insanidir umarım son anda diyalog kapısı olur savaş ve barışın en zor konular olduğu bilinmektedir her iki konuda da en büyük çabayı harcadığımı kimse inkar edemez. Fiilen ne barış için ne savaş için katkı yapacak durumdayım. Türk ordusunun doğru değerlendirilmesi kadar kendi savaş gerçekliğinizi değerlendirmeyi de yapmak tamamen görev kapsamınızdadır. Benim için zorluk her iki tarafında savaş ve barışın tüm yükünü üzerime yığmasından kaynaklanmaktadır. Bu acımasız bir durumdur. Artık birbirinizle hesaplaşmayı... Yani devlet güçleriyle kendiniz, bütün ustalığınızla denemekten başka çare yoktur. Kendi kendinizi tasviye ederek bu yükten kurtulamazsınız. Savaşınızın süresi, kapsamı, tarzı tamamen ustalığınıza bağlıdır. Ne bana duygusal bağlılık ne de tepki yükünüzü hafifletebilir. Tekrar tekrar vurguluyorum. Bu savaş öz irade ve düşünce gücünüzle yürütülecektir. Doğru ve yetkin yaklaşın. İntiharvari yönelimlere ne kendinizi ne kimseyi zora sokmayın. Savaş ve barış umutlarınızı tek başına çözme beklentinizi karşılamamın zorluklarını idrak etmelisiniz. Öyle sanıyorum ki hala bana dayanarak yaşamanın bile farkında değilsiniz. Gerçekçi ve yaman olun. Ucuz grupçuklar yaratarak sadece kendi sonunuzu hazırlarsınız. Ancak halkça, dost ve düşmanlarca başarılarınız takdir edilirse... Önderlik şansınız doğar. Gerisi kesat hareketidir. Tarihi hamlelerde başarılarınız olmadıkça liderlik konularına yaklaşmayın. Tekrar vurguluyorum. Her iki grubunuzda birbirine et ile tırnak gibi muhtaçtır. Bunu bile anlamayıp halledemeyenlerin bilerek ve kendiliğinden liderlik konumuna düşmesi başa gelebilecek en büyük bela olur. Yapıp başarabileceğiniz işlere sarılmaktan başka çareniz kalmamış gibidir.